...nerce kişilik haçlı sürüsü ...etli İslam'a hüküm ediyorlar... ...aman Allah'ım... ...ah oh, affet Allah'ım... ...kalk ey hayat... Hatta haline halini acı... ...bir de haram seni iyi insan olarak tanıyorlar... ...ben iyisem kötü nasıl olur acaba... ...mücahitler aç susuz cihat ederken ben... ...ben ne yapıyorum...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 Kamiyette şereflenmeleri için Serhat boylarında canlarını seve seve feda eden mücahitlere yardım et be ya Rabbi. Onları galip eyle, düşmanlarını perişan eyle. Haçlı sürülerine karşı cihad eden Selahaddin Eyyubi ve askerlerini muzaffer eyle, muzaffer eyle.